Yüz On Üçüncü Mezmur Övgüler sunun Rabbe, övgüler sunun ey Rabbin kulları. Rabbin adına övgüler sunun. Şimdiden sonsuza dek Rabbin adına şükürler olsun. Güneşin doğduğu yerden, battığı yere kadar Rabbin adına övgüler sunulmalı. Rab, bütün uluslara egemendir. Görkemi gökleri aşar. Var mı Tanrımız Rab gibi Yücelerde oturan, göklerde ve yeryüzünde olanlara bakmak için eğilen, düşkünü yerden kaldırır, yoksulu çöplükten çıkarır, soylularla, halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye. Kızır kadını evde oturtur, çocuk sahibi mutlu bir anne kılar, Rabbe övgüler sunur.